Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor ki ben orucuydum. Nafile oruc. Zorlandım iftar ettim. Benim üzerime bir vabal var mı? Bunu kaza edebilir miyim? Falan. Hayır. Nafile da insan seçim hakkı var. Nafile orucularda seçim hakkı var. İstersen bozarsın, istersen kalırsın. Hiç fark etmez. Hatta istersen hanımıyla cima'ya da girebilirsin. Hiçbir mahsuru yoktur bunun. Nafile oruc, insan kendi seçimle, kendi isteğiyle başlamış, isteğiyle bozar. Ama tutması, bir amele başladın, devam etmesi alimler diyorlar, e, daha mükemmeldir, daha iyidir. Ve onun için insanoğlu bunu üzerinde durması lazım. Nafile orucu başlattı, devam edecek. Ama... Öyle bozsa da misafirin geldi, yemek yemek zorunda kaldın, hiçbir mahsuru yoktur. Nafile orucunda insan serbesttir. Serbest olmayan Ramazan orucundadır. Ramazan orucunda, yani de Ramazanı kaza et, ediyorsun diğer bir gün o oruçta serbest değilsin. Başladın bitireceksin. Yoksa nafile orucunda bir mahsuru yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.